Hocam benim babam e, ikinci namazıyla yaptı namazın e, sünnetlerini sürekli terk ettiydi. Evet. Hani ne dersek diyelim kim ne derse desin yani kılmıyor e, sünnetleri. Yani ne dememiz lazım Hanım, sünnetleri kılması için. Evet. Ayşe Hanım kayınpederiniz evet. mi? Kayınpederiniz. Evet kayınpederim. Evet Aha. sabah e, sünnetini ve farzını kılıyor. Öğlenin sünnetlerini farzını evet. kılıyor. Akşamın farzını sünnetini kılıyor. Yasin'e da son Aha. sünnetini kılıyor öyle mi? İkin birini yapsın sünnetlerini tercih Kılmıyor, ediyor. Anladım. Peki. Peki. Teşekkür Hı -hı. ederiz Ayşe Hanım. Allah'a marit olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Şimdi Furkan Bey, e, müsabere diye bir hadis var. Adı Hadisi müsabere deniyor. Men sabere diye başlıyor hadis. Kim bir günde yani 24 saatte 12 rekat namaz kılarsa 12 rekat sünnet namaz kılarsa yani farzların öncesinde ve sonrasında Re, re, revatip sünnetler dediğimiz sünnetleri kılarsa Allah ona cennette bir köşk bina eder diye sahibi atış şerifi var. Şimdi bunlar hangi namazlardır? Bak sabah 2 sayalım beraber. Evet, hocam. Öğlen öncesini 4 etti 6. 2'de sonrasında 8. 2'de akşam 10. 2'de yastan sonra 12. Hangileri yok? 2'den önce ve yastan önceki sünnetler yok. Bu saydığımız 12 hareket, Sünnete Sünnetim Vekilde deniyor. Yani Peygamberimiz bu Sünnetlere devamlı kılmış, nadiren terk etmiştir. Ama e, öyle de ikindi'den önce ve sından önce kılınan Sünnetlere de Sünneti Gayrimükkede deniyor. Evet hocam. Şimdi benim namaz namazlar doz, namaz dostu nasıl kılınır diye bir kitabım var. Orada. E, namazlardan, farzlardan önce ve sonunda kılınan sünnetlerin dayanaklarını yazdım. Yatsı namazından önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet kıldığına dair bir hadis bulamadım ben. Perember Bizim kıldığımız, kıldığımız ne hocam o zaman? Şimdi söyleyeceğim onu. İkinci namazından önce Peygamberimizin sünnet kıldığı ile ilgili hadis var. Vaki yani. Kılınmasını tavsiye eden hadis de var. İkinden önceki sünnetin iki rekat, iki rekat kılıp selam verdikten sonra kalıp iki daha kılındığı şeklinde, yani iki artı iki şeklinde kılınabileceği veya da sadece iki rekat ile ilgili hadis-i var. Ama yaslı namazından önce Peygamberimizin e, sünnet kıldığı veya siz de kılın dediğiyle ilgili bir hadis-i şerifi yok. Ancak e, şöyle bir hadis var. Her e, iki ezan arasında Sünnet vardır diye bir hadis-i şerif var. Öyle zannediyorum ki e, ümmeti Muhammed, e, atalarımız, ecdadımız, geçmiş büyüklerimiz bu hadisten e, mütevellit, e, yastan önce e, o dört rekatlı sünneti kılıyorlar. Şimdi o sünneti gayrı müekkedeler kılınmayabilir. Kılınmasa günahkar olmaz, e, kılarsa sevap kazanmış olur. Yani Allah niye kıldınız demez. Yani. Dolayısıyla bu Ayşe Hanım'ın kayınpederi yanlış bir şey yapmıyor. Yeter ki derliğine devam etsin. Peki hocam.